Asude koylar arayıp Rab'le baş başa kalmak mı yoksa insanların içinde insanlarla beraber bulunmak mı? eftal olan hangisidir? Şayet ikincisi ise yakın arkadaş çevresinden hiç tanımadığımız insanlara varana kadar insanlarla ihtilatın vartalarından kurtulup bu ihtilatı en azami şekilde değerlendirmek için nelere dikkat edin? Sonun başındaki husus birisine tasavvuf ifade ile halvet deniyor öbürüne de celvet deniyor. Birisine inziva diyebilirsiniz. Öbürüne de rüşad eksenliği yaşama diyebilirsiniz. Birisine münhasıran sadece halktan kati nazar, hakla beraber olma. Diğerine halkın içinde hakla beraber olma diyebilirsiniz. Hepsi bir şey işaret ediyor. Peygamberlik davası yolunda bulunma mı? Yoksa işte bazı meşrepler itibariyle vilayet yolunda sadece kendinle meşgul olmak mı? Meselesine çıkar. Herhalde evli olan peygamberlerin yolunda yürümek. Halkın içinde olup ama beraber bulunmak. Duyup tadları zevk ettiği ve ulaştığı seviyeye başkalarını ulaştırma gayreti içinde bulunmak. Çok defa tarifine temas edilip geçildiği gibi insanların içinde bulunup Allah'la insanların gönülleri arasında engelleri bertaraf etme elden geldiğince daha çok insanı Allah'a ulaştırma Allah'ı tanıtma onlara en önemli vazife bu bu peygamberlik yolunun gereğidir peygamberlik vilayette ne kadar büyükse davayı nübüvete varis olma yolunda bir vilayet yani davayı nübüvvetin varisleri olan veliler diğer velilerden ne kadar büyükse peygamberlik yolunda yapılan işler de diğer işlerden o kadar önemlidir. Yani bir insan şahsen diyelim, imanı billaha, marifetullaha, muhabbetullaha, tevhide erdi, aşka erdi, şevke erdi ve çok derin kendi istemediği halde talepsiz onun sayine terettüp eden engin büyük deryaların böyle müthiş dalgaları gibi ruhani zevklere ulaştı öyle ki hayatının her saniye her salise, her aşiresinde böyle bir cennet hayatı nümayen sizin bütün dünyevi hayatınızın zevklerini toplasanız onun bir saniyesi içine girmez öyle bir zevka ulaştı işte. ama bu ferdi bir şey ise şahsi bir şey ise sadece şahsın şahsına alakadar ediyorsa onunla Allah arasındaki bir münasebetten ibarettir onun münasebeti sadece şahsına münhasır olduğundan dolayı Allah'ın muamelesi de sadece onun şahsına mütevecci olur. Ama bir insan düşünün ki bu yine Cenab-ı Hakk'a karşı vazife ve sorumluluklarını düşünüyor. Onları da yapıyor. O da yine iman-ı billah, maifetullah, muhabbetullah muhabbetullah'ın derinlemesi aşk diyoruz, şevk diyoruz iştiyak diyoruz ve iştiyakan illa likaik yani oturup kalkıp sürekli hep onun için ahuvah etme, onun için inleme diyelim bu zirveye ulaştı ve daha ilerisi tamamen zevki hali bir kısım halatın harız olması arız diyorum ben hala belki onun oturaklaşmış şekline makam deniyor da fakat arız diyoruz çünkü o meselenin mayet-i emniyesi itibariyle bir realite olduğuna inanmıyoruz aslında bu insanın zevkine bağlı haline bağlı bir şey izafi ismi bir şeydir yani burada. ama o zatlar o alemin dışında başka bir alem bilemediklerinden dolayı tıpkı Alemi Sekir'de nasıl duyuyorlarsa ya gazeteye sahvede aynı şeyleri duyarlı yani. Tevil etme lüzumunu hissetmezler. Yani onların hayatlarında uykuyla uyanıklık iç içedir. Bunlar öyle uykuyla uyanıklığı iç içe yaşarlar ki farkına varmazlar onu yani. Hangisi gerçek? hangisi bizim zevkimiz, halimiz veya hayalimiz onu çok tefrik edemediklerinden dolayı neyi neye uygulayacaklar, neyi neye tatbik edecekler, hangisinde gördüklerini sembol sayacaklar, hangi aleme göre onu tevil edecekler. Siz bu alemi hakikat saydığınızdan kabul ettiğinizden dolayı rüyalarınızda gördüğünüz şeyleri ya birer realite olarak yorumluyorsunuz veyahut da onları semboller görüyor. Bu sembollerden her birerlerinin neye tekabül ettiğini işte değerlendiriyorsunuz ona göre bir mana yüklüyorsunuz. Onların alemine gelince karışık yani iç içe yaşanıyor onlar. Tabiri diye onlara berzakta hayatı yaşıyorlar diyebilirsiniz. yani Berzahi vücutları var onların. Bu açıdan onlar işin doğrusunu yani sizin ehli sünnetçe eşya sabitetün çerçevesi içinde o meseleyi bilemezler. Onların hallerini haklı almak katiyen doğru değil. Hz. Üstad hep saygıyla anlıyor onları. Fakat bir hal, bir zevk meselesi diyor yani. Ve her şey ondan ibaret değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hali, hali yekazedir. Ve yekaze tasavvukun ilk merdivenidir. Uyanık olma, her meseleyi doğru görme, yanlış teyillere sapmayacak şekilde yürüme demektir. Diyelim ki insan böyle şahsen terakki etti, o noktalara ulaştı, şahsa adına ulaştı. Şimdi bir insanda var ki evet yani bu hususları ihmal etmiyor katiyen yine imanı billah muhafetullah diyor. Fakat aynı zamanda peygamberane bir azim, bir cihetle, bir gayretle diyor ki, duyduğum, tattığım zevk ettiğim bu, bir saniyesi dünyalara bedel olan bu şeyi ben insanlardan esirgememeliyim. Bence bunun zerresi dünyadaki bütün böyle hazineler dolusu altınlara tekabül ediyorsa, insanları öyle ina ediyorsa, bunu onlara kazandırınca bu sermayeyle cenneti peyleyebiliyorlarsa bunlar, şifati peyleyebiliyorlarsa ebediyeti peyleyebiliyorlarsa cemalullahı peyleyebiliyorlarsa Allah'ın rıdvanını peyleyebiliyorlarsa buna denk bir şey yoktur. Öyleyse şimdi Efendimizin azmi bakın. Öyleyse ben miraca da çıksam, Allah'a da mülaka olsam, o bütün ona mülaka olmanın, o vuslatın zevki ruhanesini bana duyursa ve beni doyursa tatmin etse ve ben onu orada her türlü anmanın üstünde farklı şekilde ansam kalbim tam itminana bulaşsa fakat başkaları bundan mahrumsa ben buna kemal nazarıyla bakmam. Öyleyse muhakkaten ben bu vuslata karşı dişimi sıkıp sabretmeliyim. Bu dursun ele burada filan. Ben inanıyorum ki o rahmeti engin beni yine bir gün evirir, çevirir, buraya getirir. Öyleyse şimdi ben meşakkat diyarına nizaminin tabiriyle mihnet yurduna dönmeliyim. Bu orada daha bir pişmeliyim, daha bir kaynamalıyım, daha bir püryan olmalıyım, kebap olmalıyım. Fakat başkalarını kurtarmaya çalışmalıyım. Bu Peygamberanevi Azim. Şimdi bakın bununki, bunun bu mevzaki Allah'la münasebeti ferdilikten çıkıyor. Konuşurken şahsadına konuşmuyor. Tevcih ederken şahsadına teveccüh etmiyor. El kaldırırken bütün eller diyor. Amin derken istecib duana diyor. Vela tukayib recaana diyor adeta bir imam gibi arkasındaki saf tutmuş el pençe divan durmuş bütün o insanların namına dediği her şeyi diyor, söylediği her şeyi söylüyor. Münasebeti bu Allah'la. Allah'ın muamelesi de ona onun durduğu yer itibariyle onun tavırlarına göre davranışlarına göre durduğu yerin hakkını vermesine göre oluyor muamele. Şimdi o zaman Allah'ın onunla muamelesinde de ferdilik ortadan çıkıyor daha umumi bir şey oluyor. Burada yani İhlas Salesi'ndeki işte herkesin duası, diğer kardeşlerin hesabına geçme meselesi ona da geçebilirsiniz, atlayabilirsiniz yani. Çok farklı bir şey oluyor bu yani. Burada dualar farklı oluyor, teveccühler farklı oluyor, nazarlar farklı oluyor, iltifatlar farklı oluyor. Dolayısıyla iltifata, iltifat, nazara nazar, teveccühe teveccüh, onlar da farklı oluyor. Öyleyse bizim yolumuz ki insanların içinde durup insanlardan bir insan olarak hakla beraber olup onlarla hak arasındaki engelleri bertaraf etmeye çalışmak yol bu yöntem bu meslek itibariyle zaten bu sizin mesleğiniz yani diyor ki Mekke'de Medine'de de olsaydım ben yine buraya dönüp gelmekliğim lazımdı diyor insanın gönlü istiyor ben her defasında Televizyonu açıp da orada Rav Zeytayir'den namaz kılanları görünce, Kabe'den namaz kılanları görünce, hatıramı söylerken söylemiştim yani o yüce makamda böyle ilk defa girdiğimde çok samimi söylüyorum o andaki hislerimi ama ben şimdi ifade edemem yani. O rüya gibidir. Görüldüğü anda sizin içinize ifade ettiği mana neyse şayet o sizi onun tesirini alır, önüne katar, sürükler. Siz o anda öyle şey duyarsınız ki gerçekten öyledir o. Fakat daha sonra onu anlatırken röyağınızı anlatıyor gibi anlatırsınız. O esnada hakikaten bana denseydi ki cennetin yedi kapısı, sekiz kapısı da açık, istediğinden girebilirsin. Ben oradan ayrılmazdım yani, ilk gördüğüm anda. Bunda oraya bir iştiyakın tesiri çok büyüktü. Bir iştiyakla gitmişsin orada. Oradaki öyle bir havayı o güne kadar hiç görmemişin. Bir orijinalte tülleniyor orada. Bir seher vakti halkın kemerbeste yuhudiyet içinde Allah karşısında duruşları, İnsanlığın iftihar tablosuna karşı duyulan saygı, bütün bu faktörler inzimam edince siz öyle müessir faktörler arasında kalıyorsunuz, öyle bir harmoni içinde kalıyorsunuz ki zannediyorum az vicdanınızı dinleseniz belki hepiniz aynı şeyleri duyacaksınız. Bu, bu dünyada bir şey yapıyor olarak durma meselesi esas. Yerinde insan onu cennete bile tercih etmeli. Cennete bile koysalar dönüp gelmeli. İşte çok iyi bildiğiniz Abdülkudüs'ün şeyi, Hz. Muhammed gökler ötesi cennetlere ulaştı, başı ulaşılmazlara ulaştı. Fakat o döndü, ümmetini düşündü, geriye geldi. Onları götürmek için. Allah'a yemin ediyorum ki ben o makamlara çıksaydım vallahi geriye dönmezdim diyor. Bu meseleyi yorumlayan zat diyor ki, işte nübüvvetle vilayet arasındaki fark diyor. Veli gider gider gider gider yükselir. Fakat ferdi münasebet şahsi münasebet. Nebi yükselir yüksekliğin ne demek olduğunu duyar. Duyduğunu duyurmak için gelir insanların elinden tutar götürür. İşte aradaki müthiş fark. Siz bu iki farklı şey karşısında tercihinizi elbette ki celvetilik istikametinde tabiri caizse kullanacaksınız. Halk içinde duracaksınız. Ama sorunun içinde olduğu gibi halkın içinde durmanın kendine göre bir kısım ceremeleri de var yani. Mağremi de var. Mecellenin disiplini mağrem ölçüsünde mağrem, mağrem ölçüsünde mağram oluyor. Yani bir kısım riskler almayınca kazanca da ulaşamıyorsunuz. Risk almanız lazım. Şimdi neden halkın içinde durup insanları hakka davet etmek çok kıymetlidir? E, bir kısım riskleri de var yani. Şimdi çarşıda, pazarda dolaşacaksınız, işte insanların içinde olacaksınız, bir mektepte muallimlik yapacaksınız, bir üniversitede hocalık yapacaksınız veya bir televizyon içinde bulunacaksınız, bir radyoda bulunacaksınız. Bir yerde resmi bir vazifeniz olacak, konumunuz itibariyle belki kanaatı vicdaniyenizle diyeyim ben, dinin herhangi bir emre dayanarak değil kanatı vicdaniyenizle belki yapmanız gerekli olan bazı şeyleri bir la havle çekip muvakaten onun terkini sinenize bir zıpkın saplanmış gibi ona katlanacaksınız. Bütün bunları yaparken hep bir yönüyle niyetinize sığınacaksınız. Yine vedû zamanına müracaat edelim. Niyette öyle bir hasta vardır ki o hasenatı seyyata, seyyata hasenata çevirir. Çarşıda, pazarda dolaşıyorsun. Niye dolaşıyorsun yani? Bir dellal gibi, nevinin dolaştığı gibi. Hakkı aleme duyurmak, halka duyurmak için dolaşıyorsun. Ama üzerine levsiye takan sokaklardan çamur sıçrıyor. Bu kaste iktiran etmeyince buna da belvay ham diyorsun. Ne yapalım? Umumi bir bela bu. Sokaklarda gezip camiye giden insanın paçalarına sıçrayan çamurlar gibi. Fuka-i kiram bunun namaza mani olduğunu söylememişler. Mahsursuz demişler. İşte bu celemeye giriyorsunuz yani. Bu işin mağremi oluyor. Ama onun bir de ganimeti var. Elverir ki insan günahlara kasti ve irade girmesin. Şimdi böyle bir şey bakın senin niyetin bu. Yani sen sokakta onun için dolaşıyorsun. Sen bir yerde gidiyorsun bir konservatuarı orada bize ait bazı şeyleri canlandırmak istiyorsun. Niyetin birlerine o mevzuda yapacağın şeylerle bir şey anlatmak, mesajını anlatmak. Sen gidiyorsun bir yerde işte bir amfide sema yapıyorsun, neyi çalıyorsun? Burada bu arada, bu arada Kur'an okuyorsun, ezan okuyorsun. Ama niyetin belli. Sen Müslümanlarla başkaları arasındaki o mesafeleri kapama gayreti içindesin. Müslümanların yumuşaklığını, alemi de kabul etmelerini göstermek istiyorsun. Bu uçurumların kapanması sayesinde diyalogla kendini anlatacağını düşünüyorsun. Allah'ı ve Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu suretle anlatacağına inanıyorsun. Niyetin bu senin. Fantezi yapma değil alem Çaka yapma değil. Lüks peşinde koşma değil. Böyle bir lüksün yok. Bütün derdin Allah'ın rızası ve ilahi kerimetullah. Her şeye bunun için katlanıyorsun. İşte bu türlü durumlarda siye sayılan o şeyler senin o güçlü niyetine iktiran ettiğinden dolayı hasene sayılıyor. Ama bir yerde de çok güzel şeyler yapıyorsun. Mesela cami kürsüsünde şevke gelmiş, söyle iyi vaiz, şevkili halin nedir? Kürsüde bugün şirin, makalin nedir? Celbi dünya ise kastın bu ana maksat değil. Hak rızası der ise, bu cebri hali nedir? Caminin kürsüsünde bir gürlemiş anlatıyorsun ki, gümbür gümbür hep davul gibi ses çıkarıyorsun. Fakat Allah'ı anlatıyorum dediğin yerde kendini anlatıyorsun. İşte zekanı o istikamette kullanıyorsun. Cazip sözlerle her sözün arkasında zımni olarak bir mülazaya giriyorsun. Nasıl iyi dedim ben bunu. Bak nasıl alaka gösterdiler. Bak nasıl bir teveccüh kendini anlatıyorsun. Cami kürsüsü yapılan şey vasu nasihat anlatılan Allah fakat işin neticesinde varılacak yer tepe taklak cehennem. Evet. ilmimi benzettim diyor hadis-i şerifte. Hayır sen falan alim desin diye ilave edelim. Çok iyi natakati var. Çok iyi nutku var. İyi seslendiriyor. Bülbül gibi şakıyor. En ölmüş ruhlarda bile adeta bir hayat meydana getiriyor. Sen bu mülazalara bağlı yaptın onu. Yaptığın şeyler bunlar eğer işin perde arkası. O planın arkasına bakılmazsa bu güzel şeyler hepsi bunların yani. Vaz da güzel, Allah deme de güzel. Asab-ı efendilerimiz demek de güzel. Peygamber Efendimiz demek de güzel. Kur'an demek de güzel. Ama meseleyi senin niyetin açısından tahlil ettiğimiz zaman, öyle bir analize tabi tuttuğumuz zaman mesele çok farklılaşıyor ve değişiyor. Allah yolunda savaşıyor öyle görünüyor. Bir kılıcını çekiyor bir. Etrafında herkes devrilmiş, hiç kimse kalmamış. Mahmuzlayıp atını ileriye doğru sürüyor Her kılıç sallayışında Üstureler halinde Anlatılan şeyler gibi Birkaç kelleyi birden alıyor Bu arkasındaki insanların kuvve maneviyesini coşturuyor Şahlandırıyor Her kılıcı sallayışında da Allah diyor Ve ölüp gidiyor Şimdi çok güzel bir iş yapıyor İlahi kerimetullah gibi Veya eşrarı def etmek gibi bir şey için savaşıyor Namusunu himaye etmek için, ırzını himaye etmek için, neslini himaye etmek için, toprağını, istiklalini himaye etmek için savaşıyor. Fakat meseleyi onun niyetine bağlı tahlil ettiğimiz zaman ahirette Allah buyuruyor ki hayır sen orada ilahi kerimetullah için değil, şunu bunu yapmak için değil, falan cesurdur desinler diye. Her kılıç sallayışında düşmanın içine korku saldı korkuttu desinler diye sen orada kendini anlatıyordun kılıcı kendi hesabına sallıyordun, o kılıç rıza ilahi için değil ilahi kelimetullah için değil ırzın namusun müdafası için de değildi, ben etekim kuzman diye bir tanesi ölüyor ölürken işte ölüm esnasında o şuur altı müftesebatı dışarıya vuruyor, sızıyor dışarıya, ben diyor o iş için bu iş için değil de, Şimdi onurum için yaptım ben bu meseleyi Udu ile baş aşağı gidiyor Servetini infak ediyorsun Tebzir derecesinde Önüne gelen herkese veriyorsun Dolarları cebinden çıkarıyorsun Saymadan Bir yüzün yanında bir yüz daha Bir yüzün yanında bir yüz daha Beş yüzü birden veriyorsun Bini birden veriyorsun On bini birden veriyorsun Bir iğna Tavrı sergiliyorsun ki Efendim görenlere ibret Ve devriliyorsun Cehenneme devriliyorsun Allah'ım bana mal verdin. ve malını senin yolunda sarf ettim. Hayır kulum sen benim yolunda sarf etmedin. Falan cömert desinler diye sarf ettin. Kendine gönül kazandırmak için sarf ettin. Alemi kendine serfiru ettirmek için sarf ettin. Alemi medyun etmek için sarf ettin. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi burada da iyi şeyler yapıyorsun ama fakat niyet haseneyi siiyeye çeviriyor. Şimdi bu açıdan halkın içinde durmak, hak için durmak bu bir niyettir. Halkın içinde durmak, kendin için durmak. Kendi çıkarların için durmak, bu da farklı bir şeydir. Dolayısıyla halkın içinde dururken sağlam bir niyetle durmak, yapacağın her şeyi o sağlam niyete bağlamak ve o sağlam niyetin enginliğine sığınmak esasen. Yani yaptığın o küçük işleri, o dar işleri esasen o niyetin enginliğiyle genişletmek. Yani ilmini benze edeceksin Allah'ım ben esasen senin istediğin kadar yapamadım bunu seni tam anlatamadım kimse seni anlatamaz ki bir öyle diyor keelletil el kakı baba vidiklike veya kelettil elsün Minel Ezel ile Evet biziklike Ezelden ebede kadar seni anan lisanlar seni zikirle yoruldu. bunlar düşer oldu sen öyle bir meskursun öyle bir meskursun ki seni anmak mümkün değil öyle bir marufsun ki seni hakkıyla idrak etmek mümkün değil idraksin idraksın niyetin bu yaptığın en büyük şeyleri bile minnecek şeyler göreceksin fakat hep bu niyete bağlı götüreceksin Allah da senin az bir ömürde, çok az bir amelle niyetine göre meseleyi genişletmek suretiyle niyetine göre sana ebedi cenneti verecek. Çünkü öyle anlaşılıyor ki sen ebedi yaşasaydın bu çizgiden hiç ayrılmayacaktın. Sen ebedi meşakkatlere maruz kalsaydın yine Allah diyecek Allah'a doğru yürüyecektin. Niyet senin darlığına rağmen o işe çok genişlik kazandırıyor. Sen fanisin fakat bu fanilikle sen bir bakiliyi satın alıyorsun. Fena'dan vazgeçiyorsun, pekabillaha masal oluyor. Yani öyle bir ceremesi var bu işin içinde bulunmanın da. Şimdi bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şu, bir insan tek başına böyle Eracif'in sokaklarda aktığı bir dönemde kendini koruması, ayakta durabilmesi devrilmeden epey bir zor. İşte bir davaya gönül vermesi lazım. Bir şeye bağlanması lazım. Bir heyetin içine girmesi lazım. Tıpkı metafta insanın, orada dönen insanlar arasında uygun adım, hareket etme mecburiyetinde kalması gibi kendine rağmen bu heyetin içinde bulunacaksın. Kendine rağmen, isteklerine rağmen, arzularına rağmen. Bazen arzu ettiğin şeyler olmayacak. Fakat diyeceksin ki ben bunların içinde olunca bazen benim şevkim, benim iştiyakım, benim heyecanlarım. Fakat bazen benim bu dinamizmim olmayacak. Ama bir arkadan ben ittirecek metaf misalini veriyorum ya. Kabe'nin etrafında dönme. Bir de sağdan ittirecek, öbürü soldan ittirecek. Bazen ayaklarımı kullanmadan birinin göksünde öbürünün de sırtında ben bu tavafımı devam ettireceğim. Yani en basitinden meselenin bir bu yanı var. Bir ikincisi sen kendine rağmen böyle davrandığından ötürü Allah da seni yalnız seninle baş başa bırakmayacak. Çünkü sen Kendinle baş başa kalmak istemiyorsun. Olsun diyorsun, dikeni var, çalısı var, batıyor bu insanların bana. Falanın huyu batıyor, filanın tüyü batıyor, falanın bakışı batıyor, filanın tavrı batıyor, filanın davranışı batıyor. Çok batan şey var ama olsun değil mi? Senin namına bunlar. Ben bütün bu batmalara katlanacağım. Hepsini sineye çekeceğim diyorsun. Allah da Celle Celaluhu seni yalnız bırakmıyor onların içinde o batan dikenlerin hepsini senin hesabına hasenat olarak yazıyor. Onların içinde bulunmak. Onun için Efendimiz buyuruyor. Halkın içinde bulunup onlardan gelen eziyetlere katlanmak halktan ayrılıp halvette yaşamaktan daha hayırlıdır. Bir diğer şey bir atmosfer içinde bulunuyorsunuz. Bazen ferdi atmosfer bir kısım gaileleri, bir kısım badireleri aşmaya yetmeyebilir. Yani ferdi dua yetmeyebilir. Ferdi irade yetmeyebilir ferdi duyuş, ferdi seziş yetmeyebilir. Fakat o atmosfer içinde insan, bu atmosfer bu işe müsait değil. Dolayısıyla yani sanki böyle yüzlerce göz tarafından mürakabe ediliyor gibisin. Vaka falan filan mürakabe ediyor diye bir insanın istikamette ısrar etmesi belki ihlası muhildir. Fakat olsun bu günaha girmeden daha iyidir, daha evendir. Hapizanlar şöyle diyelim yani. Bir insan tek başına kalsa ki Efendimiz tek başına kalan şeytan diyor. Tek başına kalsa belki nefsine uyacak, bir sürü günah işleyecek ama bütün gözler üzerimde benim bakıyorlar. Her davranışımı süzüyorlar bu insanlar. Her davranışımı değerlendiriyorlar. E çok ayıp olur. Evvela şahsım adımına ayıp olur. El alem bana öyle bakmıyor ki. El alem dışarıda neler söylüyor? Diyorlar ki bu adam namaz kılıyor, oruç tutuyor. E bir de benim böyle gizli gizli karıştırdığım bu haltlar ayıp değil mi yani? Onları böyle bir su yüzenin içinde bırakıyorum. yani. Bir bu yanı var. Bir de diyecek ki bu bir içindeyim ben. Aynı zamanda benim burada yapacağım bir yanlışlık bu heyete fatura edilecek. Umumun hukukuna tecavüz edilecek. Muhafizan Allah insanlardan bir tanesi bir mesavi irtikap etse, bir masiyete girse, bir günaha girse falanlardan derler yani. Sadece seni mahkum etmezler o günahla. Falanlardan derler. Yani şimdi bu mülazalara insan takılır bazen. Dolayısıyla bir filtre gibi adeta günahlar dışarıda kalır. Ya Ayıp olur. Hem bak şahsım adına. Hem Allah'ın bu kadar eltafa adına. Benim bu mevzuda kendime çekirdikten vermem lazım biraz. Hangi yollu olursa olsun bence masiyete girmektense sevabı olmayabilir belki böyle bir tavrın. Evet endişe duyuyorum sevabı olmayabilir. Fakat utandırıcılığı da olmaz böyle bir meselene. Ve en azından siz günaha bir adım atmamış olursunuz. Küfre bir adım yaklaşmamış olursunuz. Çünkü her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Onu tıkamış olursunuz. Ve bir de onca insanı mahcup etme. Bir de kafirleri sevindirme şeytanla beraber. Bir de müminlerin kalbini kırma. Öyle masum insanlar var, inanın onlardan bir tanesinin hakkını yemek, onlardan birini mahcup etmek, utandırmak, insanın baş aşağı cehenneme gitmesine vesile olur. Şimdi bunlar çok önemli şeylerdir. Her şeye rağmen cemaatin içinde bulunmak lazım. Onun kendine göre bir bereketi var, O onun size kazandırdığı o bereketi başka bir şeyle temin etmeniz mümkün değildir. Katlanacaksınız, ona da katlanacaksınız, içinde duracaksınız. İkincisi içinde dururken sadece onunla yetinmeyeceksiniz yani. Bizde okuma çok önemli bir şeydir. Bugün okuma ülfet bulutlarıyla muhassa şayet. O kendine mahsus şeyi artık bize vermiyorsa bence yeni okuma şekilleri bulup yeniden her şeyi bir kere daha okumak lazım. Hani belki elli defa okumuşsunuzdur. Akif'in şiirlerini. Aklıma ilk gelen o hani sevdiğiniz şeyler dahi gelir On dört asır evvel böyle bir geceydi yahu ben şunu her kelimesi üzerinde durarak bir kere daha okuyayım yani. Şu okuduğumuz şeylerin hepsini bir kere daha okuyalım baştan. Müzakere ederek okuyalım. Bu okuduğumuz şeyler arkadaşlarımıza neler hatırlatıyor? Onları da sorarak, onları da alarak. Yeni bir kısım terkiplere ulaşalım bu sayede kalbi ve ruhi hayatınıza önem verelim ona yönelelim böyle hayvaniyet ve cismaniyet arkasından koşmayalım ne yapalım bunlar zaruri yani yemeden içmeden yatmadan olmuyor ama insan Allah tarafından yesin içsin yan gelip kulağı üzerine yatsın diye de yaratılmamıştır 23. sözü ifade ediyor öyleyse iradi olarak hayvaniyetten çıkmaya çalışmak cismaniyet bırakmaya çalışmak kalp ve ruhun dereceyi hayatında yüzmek veya kana çıpıp pervaz etmek bu gayret içinde bulunmalı. İnsan ihmal etmemeli. Geceleri değerlendirmeli. evrad eskara eskere yönelmeli. Allah'a çok dua etmeli. Yani bir kısım ceremeleri bulunan böyle bir şeye karşı biz de bir kalkan oluşturalım, bir, bir sera oluşturalım ve zarar görmeyelim şahaplardan. Şeytani şahaplardan zarar görmeyelim nefsani şahaplardan, günahlardan zarar görmeyelim. Bir diğer yanı bunun, bu mevzudaki gayretlerimiz bazen tutarlı olmayabilir. Fakat unutmamak lazım, gayretlerimiz samimi ise, Allah da bizi bizimle baş başa bırakmaz. Siz okuyacaksınız, siz düşüneceksiniz, siz yeni yorumlarla çok farklı mülahazalara ulaşacaksınız. O bildiğiniz hakikatleri bir kere daha farklı bir derinlikte yeniden derince duyacaksınız. Sonra Allah Celle Celaluhu bunlara hiç değer atfetmeyecek. Bunları hiç sayacak. Ve sizi sizin nefsinizle baş başa bırakacak. O adili mutlak hiç öyle davranmamıştır. Hiç öyle bir de bulunmamıştır. Bu açıdan bunları da hesaba katarak halkın içinde tedbirli yani kayalara tırmanan insanlar gibi ne ayağındaki kancalarda kusur etmeli ne ta kayaların başına attığı iyi bağladı, halatta kusur etmeli, ne eldivenlerinde kusur etmeli, ne ayağını basacağı yerde kusur etmeli, ne eliyle tutunacağı yerde kusur etmeli. Ne de başı dönüyorsa o mevzuda ciddi temrinat yapmamışsa şayet, kendini o işi alıştırmama gibi bir kusurla öyle bir şey teşebbüs etmemeli. Yani tam donanımla, neler lazımsa hepsini yanına alarak bu çetrefilli oldukça yürünmesi zor olan bu yolda öyle yürümeye çalışmalı. Allah da o zaman onun birini bin yapar. Ve bu fani ömre bedel, fani cehde bedel ona baki saadet ebedi bir hayat lütfeder. allah Alem. Hazreti Üstad öyle birisi işte. Komşusu kadın. Biz orayı ziyaret ettiğimizde 70-80 yaşında hayattaydı. Tabi o dönemde onlar ne diyorlarsa hala onu o ünvanla anıyorlar. Üstad'ı kastederek, ah hoca efendi ah dedi. Sabaha kadar orada biz kuş gibi yani ötüyordu veya bülbül gibi şakıyordu falan deriz. O dedi ki sabaha kadar o ağacın başında arı gibi vızıldayıp duruyordu. Bu da o bölgenin benzetmesi. Demek o zat işte değişik zamanlarda, değişik büyüklerden dinlediğimiz gibi Mecmua-ül Ahzab'ın 3 cildini her 15 günde bir hatmediyorsa sabaha kadar o ağacın başında Kur'an kadar okumayınca hatmedilmez o. Siz 10 sayfayı okurken herhalde yarım saat iflahınız sökülüyor. O zat Kur'an-ı Kerim kadar ahzab, o 3 cilt zannediyorum 6 yapar. Demek 15 günde Kur'an-ı Kerim'i 6 defa hatmediyor. Burada her 3 güne bir hatim düşüyor demektir. O büyüklerin yaptıkları gibi her gün labüt 10-12 cüz okuyor gibi demektir. Zaten önemli zatlardan maneviyatı açık. Birisinin ifadesi misalelerdeki o derin deryaların gönüller üzerindeki resulindeki sır işte bundandır. Tabiri diğerle ihlasın sesi soluğudur onlar. Diyor ki bu enginlikte bir samimiyet, bir ihlas, bir Allah'la irtibat böyle kitap okumakla filan, şahsi ilhamla müthiş bir zeka ile olacak şey değil bunun arkasında Allah'la münasebeti ifade edecek bir şeyin olması lazım. Sonra mecmur ahsabı gösterince diyorlar ki o 15 günde bunu bir diyordu Hay Allah razı olsun. İşin püf noktası burada işte diyor. Anlıyor musunuz? Yani? Adanmış bir ruh. Kendini tamamen o işe vermiş. Yazıyor, çiziyor, ediyor her yerde Allah'la münasebetine devam ettiriyor. Fakat evrad eskarında hiç kusur etmiyor. Namaz-ı niyazında hiç kusur etmiyor. Ben dinime bu kadar hizmet yaptım. Emrü'l-maruf nehy'an'ın mücer yaptım. Bu bana yeter demiyor. Çünkü o bir helmin mezit kahramanı. Yetmez. Daha yok mu? Vadilerinin, zirvelerinin, şaykalarının kahramanı. Daha yok mu peşinde o? Daha yok mu? Daha yok. Mu? İşte buna ruhban Gece hayatlarına bakınca dersiniz ki bu adamlar Allah demeden başka bir şey bilmiyorlar. Gündüz hayatlarına bakınca da bunlar Bunların her yerleri Frenkçe ifadesiyle diyeyim ben O misyoner başka bir şey düşünmüyorlar Her sineye Müslümanlığı Üflemek için hemen o mevzuda Bütün argümanları kullanıyorlar Girmedikleri vaadi yok İncil dinliyor Kur'an okumak için Tevrat dinliyor Resulullah'ı anlatmak için Sallallahu aleyhi ve Hz. Musa'yı bir saat anlatıyor Beş dakika Efendimiz'e anlatma fırsatını Yakalamak için Dertleri bu bu hallerine de bakınca da bu işin delisi dersiniz onlara. Akıllarını bunlar dine kaptırmışlar. Allah aklını dine kaptıranlardan eylesin. ile güzel kudreti Mevla neler eyler. Allah'a sığın adli teala neler eyler. Herkes niye talipse talip olduğu şeyin kıymetine göre değerlendirirler. Öyle bir kantarla tartılır. Öyle bir şeye talip alın ki kantarlar onu tartamaz. Kantarlar üstü. Mizan istesin. Aşkın varken e ne diye belisinde şeylere talip alacaksınız. Bu her şeyi terk etme demek de değildir. Zaten o da öyle istemiyor. Aksine gücünüzce o işi yapın. O işin altında kalıp ezilmeyin. Yani teklifi tak yok. Ama ne kadar gücünüz varsa o istikamette kullanın sonra bakın mevla ne diliyor Allahumma ali kelimata ve kelimatal hak ve din al islam bi kulli an ayalam ve esrah sudurana ve sudura ibadike fi kulli an ayalam ila al iman wal islam wal ihsan wal kur'an ve ila hizmetina ve istakhtimna fi hadha al sha'n wadhallana al wudd bayna ibadike fi samai wal ard وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزايدين المقربين الراضين المردين الصافين المحبين المحبوبين وجعلنا علما حلماء سلماء اوواهين اووابين منيبين متواضين خاشين متخلقين بعقلاق القرآن وكرين جدين مئبين ذكين فاهمين ملهمين وصل الله على سيدنا محمدين Walili ve sahbiyatı